Size verilen nimetler geçici dünya metağı, dünyanın süsüdür. Allah'ın size sakladığı ahiret mükafatı ise daha hayırlı, daha devamlıdır. Hala aklınızı çalıştırmayacak mısınız? Kendisine güzel bir vaatte bulunduğumuz ve ona kavuşacak olan mutlu kimsenin hali dünyada geçici olarak yaşatmamızın ardından kıyamet günü hesap. Ve azab için tutuklu olarak getirilen kimsenin haline hiç benzer mi? O gün Allah müşriklere nerede benim ortaklarım olduğunu iddia ettiğiniz şerikler diye seslenir. Kendileri hakkında azap hükmü kesinleşmiş olanlar ulu Rabbimiz işimiz meydanda azdırdığımız kimseler işte karşımızda inkar edemeyiz. Ama sırf kötülük olsun diye değil, kendimiz azdığımız gibi onları da azdırdık. Onları zorlamadık. Onların iddialarıyla, onların bizi putlaştırmalarıyla hiçbir ilişkimiz olmadığını ilan ediyoruz. Sana sığınıyoruz. Zaten aslında onlar bize tapmıyorlardı. Kendi hevalarına tapıyorlardı. Bu defa onları putlaştıranlara hitaben, "Haydin, şeriklerinize yalvarın da onlardan yardım isteyin." denir. Yalvarırlar ama onlar bunlara cevap veremezler. Fakat cevap olarak karşılarına çıkan azabı görürler. Ne olurdu yani dünyadayken bu gerçeği anlayıp hakkı kabul etselerdi. Nitekim o gün kâfirlere Allah size gönderilen resullere ne gibi bir cevap vermiştiniz? Tutumunuz ne olmuştu? diye seslenir. Birden dünyaları kararır. Bir tek kelimeyle olsun cevap veremezler. Birbirlerine soracak halleri de kalmaz.